Beni Kaynuka Uzun süreden beri Yahudilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmaya uymadıkları ve çoğunun müşrik putperestleri tek Tanrı'ya inanan Müslümanlara tercih ettikleri biliniyordu. Vahiy bazı Yahudilere güvenilebileceğini belirtmekle birlikte topluluk olarak Müslümanları onlara karşı uyarıyordu.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 Yahudilerin yeni dini alt etme ve Yesrib'e eski haline çevirme girişimlerinde tek ümitleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kabilesine dayanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tüm hareketleri hemen Mekke'ye haber veriliyordu. Kureyşliler Yahudi yerleşim bölgelerinin uzağındaki Güney Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin yarım günlük yol uzağına saldırırlarsa Yahudiler geriden Kureyş ordusunu takviye etme imkanına sahiptiler. Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır. Size bir kötülük isabet edince ise onunla sevinirler.'' Yahudiler bunu Bedir zaferine karşı tutumlarıyla göstermişlerdi. Zafer haberleri geldiğinde Kaynuka, Kuraiza ve Nadir kabileleri üzüntü ve hayal kırıklıklarını gizleyemediler. Eşref oğlu Kabın durumu ise çok şaşırtıcıydı. Babası Tay kabilesinden bir Arap olmasına rağmen Kab annesi bir Yahudi olduğu için kendini Nadir kabilesinin bir üyesi sayardı.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 Fakat o an için kaap çok uzaklardaydı ve Müslümanların onun kabilesinden başka bir Yahudi kabilesiyle görülecek hesapları vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle beni Kaynuka'nın ihanet ve kötü etkinliklerine karşı uyanıktı. Çünkü Abdullah ibn Selam eskiden onların ileri gelenlerinden biriydi ve onların taktiklerini iyi biliyordu.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 Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Kureyş'in üzerine inen Allah'ın azabını kendi üzerlerine çekmemeleri için uyardı. Onlar ise şu cevabı verdiler. ''Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu seferki başarın seni aldatmasın. Karşılaştığın kişiler savaş konusunda bilgisizdi. Bu nedenle sen onların en iyilerini öldürebildin.''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 Birkaç saat içinde kendi ordularından daha büyük bir ordu tarafından tüm çevrelerinin sarılmış olduğunu görünce çok şaşırdılar. Onlardan koşulsuz olarak teslim olmaları isteniyordu. İbn-i Ubade'ye danışmaya gitti. Fakat Ubade Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yapılan anlaşmadan önceki ittifak anlaşmalarının geçersiz olduğunu ve Kaynuka ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmediğini söyledi.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 Bu nedenle beni kaynuka kuşatma altında ümitle bekliyor, fakat yardım gelmek sizin günler geçtikçe ümitleri hayal kırıklığına dönüşüyordu. İki haftalık karşı koymanın sonunda kayıtsız şartsız teslim oldular. İbnu Bey kuşatmanın olduğu yere gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı ve "Ey Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, müttefiklerime iyi davran" dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu reddetti. İbn-i Ubey isteğini tekrarlayınca yüzünü ondan çevirdi. Bunun üzerine İbn-i Ubey, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından zırhını boyun kısmından tutup çekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü hiddetten karardı ve beni bırak dedi. İbnu i Ubey, Tanrı'ya and olsun onlara iyi davranmaya söz verinceye kadar yakanı bırakmayacağım. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam onlar beni bütün siyah ve kırmızı adamlara karşı korudular. Onları bir anda kesip öldürecek misin?" dedi. "Sana onların hayatlarını bağışlıyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakat yeni gelen vahiy kendisiyle yapılan anlaşmayı bozanlarla ilgili şöyle diyordu: "Savaşta onları yakalarsan öyle darmadağın et ki onlarla arkalarından gelecek olanları yıldır." Umulur ki ibret alırlar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni Kaynukalıların bütün değerli mallarını bırakıp sürgün edilmelerine karar verdi. Onları vadiden çıkarmakla da Ubade İbni Samit'i görevlendirdi. Kaynukalılar ilk önce Kuzeybatı'da Vadi el-Kura'daki Yahudi akrabalarının yanına sığındılar. Daha sonra onların yardımıyla Suriye sınırında bir yerleşim merkezi kurdular.